Benden de iyi günler sevgili dinleyiciler. Hayırdır Karagöz'üm? Gözlerin kapalı ne yapıyorsun öyle? İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim tamamen kapalı. Hadi hadi gerçekleri alalım. Bir okutmadın yahu. Neyi okutmadım? Ha ha anladım anladım. Sen şiir okumaya konsantre olmak için ha. Ay, çok özür dilerim çok affedersin. Devam et devam et. Ne şiiri be? Şiir kim ben kim? Düşünce okumaya çalışıyorum düşünce. Ne düşüncesi? O da nereden çıktı şimdi? Çok düşüncesizsin Hacıivat. Geçenlerde bilim adamları düşünce okumayı başarmışlar ya. Ben de onu yapıyorum işte. Aa evet evet. Bir adım daha atmışlar bu konuda. Demek ki yakında herkes birbirinin düşüncelerini okuyabilecek. Hee bakalım Karagöz'üm zaman neyi gösterir? Sen okuyabildin mi bari? Kimi? Senin düşünceni mi? Olmayan şeyi nasıl okuyayım acaba? <gülüyor> yani bana düşüncesiz diyorsun öyle mi Karagöz'üm? Yani sana şaka yapıyorum birader amma alıngan olmuşsun ya. Şurada program yaparken birbirimize bir espri yapamayacak mıyız ya? Bu kadar mı şeyiz biz yani lütfen? İyi, i̇yi bakalım iyi espri olsun şaka olsun. Aslında böyle bir şey olsa nasıl olurdu acaba ha? Belki de iyi olurdu. Mesela patronun düşüncesini okusaydın hemen gözüne girerdi. Ya da hala yakamda. Kovsam tazminat alacak. Ne yapsam da kaçırsam dediğini anlardım patronun. Eşinin dostunun düşüncelerini okusan ona göre davranır güzel insan olurdu. Ya da tipinde hayır yok ki. Tipe bak tipsiz herif. Kendinde hayır olsun bu adamın dediklerini anlardım. Girdin manava. İyi şeyler almak istiyorsun. istiyorsun. Manavın aklını okusaydın doğruyu seçerdin. Manavına ha ya da geldi yine keriz. Bu da olmasa çürük çarıkları kime kakalayacağım diye düşündüğünü anlardın. Hele hanımın bazen çözemediğin surat asmaları için birebir olurdu. Ya da ah, bizim hınzır gene eli boş gelmiş dediğini anlardın. Yani niye tersinden anlıyorsun olayları kara göz? Sen de işine geldiği gibi anlıyorsun birader. Ama yine de haklılık payın var senin. Haa şöyle. <gülüyor> İnsan iyi ki her düşündüğüne söylemiyor Karagöz'üm değil mi? Hea ee, ne demişler birader? Ne demişler? Sakla zamanı. Yok o değildi ya. Ha bin düşün bir söyle. Güzel laf ettin şimdi. Biz de tabii biraz kendimize göre tecrübeliyiz yani. Hafızamız dolu. Arada bir bilgimizi kusuyoruz, söylüyoruz. Yani arada bir değişiklik olsun diye ben de söylüyorum böyle laflar. Zaten her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir efendim. Kıvırmak da insanın bir parçası oldu ama ne haber? Ya maalesef. İşte bu yüzden yalanların bir de pembesi çıktı ya karı gözüm. Pembe mi? Renk değiştirince işe yarıyor yani ha? O zaman sol kroşenin pembesi, götür bakalımın pembesi, kazığın pembesi, rüşvetin pembesi, ye babam yenin pembesi, vur başına al ekmeğini pembesi. Dur Karagöz'üm dur dur ne yaptın? Bize bir pembe yeter de artar bile. Yok yok yok tuttum ben bu bu kalemun işini. kara Karagöz'üm şeffaf olalım bak. Zevkler ve tartışılmaz ama birader. İyi bakalım öyle olsun.